Muhiyiddin İbnü'l Arabi'den Hayat Dersleri Allah'ın yardımı birliktedir. Müslümanlar ayrılığa düşmezlerse onları kimse mağlup edemez. Bir yerde bir günah işlemişsen, oradan ayrılmadan bir de iyilik, ibadet işle. Bir elbise üzerindeyken işlemişsen, o elbiseyi çıkarmadan güzel şeyler yap, hayırda bulun. Nerede öleceğini, ne vakit ruhunu vereceğini bilemezsin. Sen onun için Rabbine her halinde hüsnü zan et. Suizan etme, ta ki Rabbine hüsnü zan ile kavuşasın. Biliyorsun, hatırlatayım. Hadis-i Kudsi'de buyurulur. Ben kulumun zanlı üzereyim. Bana karşı hayır zanda bulunsun. Bu haber bir vakitle takyit buyrulmamıştır. Hatta zannın ilim derecesine çıkar. De ki: Rabbim affeder, mağfiret eder. Günahlarımdan beni temizler. Sen yine de nasıl olsa Rabbim beni affeder diye günahlara dalma. Günahlarını da sakın ama sakın küçük görme. Gizli, aşikar, tenhada, kalabalıkta Allah'ın zikrine devam et. Allah, siz beni anın, ben de sizi anayım buyuruyor. En büyük zikir, Allah'ın zikridir. Sana senden yakın olanı zikretmek. Gafil olma. Gafillerin sözüne bakma. Namaz da bir zikirdir. Miraca gitmektir. İbadet bundan dolayı farzdır. Hakka yanaşmak için muhakkak şarttır. İşlenilen günahın, günah olduğuna inanmak ve onun bir kabahat olduğunu bilmek taattir. Daha günahı işlerken, içine ibadet karışıyor demektir. Bu, ibadetin karışması, affa sebeptir. Bir de, o günaha istiğfar ve tevbe edilirse, taat tarafı kuvvetleniyor, günaha üstün geliyor demektir. Günahı bilmek, günahı günah olarak bilmek ve işlerken günah olduğuna inanmak, işlemenin sonunda, içinin yanmasına sebep olur. İşte bu haller, Günahları temizleyen, yıkayan en iyi hallerdir. Allah'a doğru bir inanışa gidene, Allah'ın rahmeti bir arşın gelir. Bir arşın gidene bir kulaç gelir. Yürüyerek gidene koşarak gelir. Daima hayra ve hayırlı işlere niyet et. O hayrı işlemeye güç yetiremezsin belki ama yine de mükafatını alırsın. Yine hata ettiğin, kötü olarak bildiğin her şeyi terk etmeye niyet et. Kader gelir çatar da sen o kötülüğü işlersen Allah'ın izniyle zararını görmezsin. Aklına gelen kötü şeyleri terk etmeye azimli olan, her kötü hatıradan dolayı yine sevap kazanır. Sevap, Allah'ın ve Peygamber'in yapılmasını istediği ve yapılmamasından hoşnut oldukları şeylere denir. Bir hadis-i kutsi'de, ''Kulum bir sevap, bir iyilik işlemeyi düşünürse, hemen bir sevap yazarım. Eğer onu işlerse, en az on misli sevap yazarım. Bir fenalık düşünürse, onu işlemezse affederim. İşlerse, bir misli günah yazarım.'' buyruluyor. İslam kelimesi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Sen bu zikre devam et. Hadis-i şerifte ben ve benden evvel geçen bütün peygamberlerin söylediği en eftal zikir La ilahe illallah'tır buyuruldu. Bir hadis-i kutsi'de de benden gayrı yedi gökler ve onlarda bulunanlar ve yine benden gayrı yedi kat yerler ve içinde bulunanlar terazinin bir gözünde olsa La ilahe illallah diğer kefesinde olsa o ağır gelir. Sözün inceliğini bir düşün, düşün de ona göre devam et. Bu zikrin feyzini ancak buna devam eden ve bunu kalbe muhkem, sağlam yerleştiren anlar. Allah'ın üzerine farz kıldığı ibadetlere devam et. Farzlar arasındaki nafileleri elinden geldiğince kıl işle. Amelinden hiçbir şeyi küçük görme. Allah o ameli yaratırken onu hakir görmedi ki. Allah her emrini itina ve inayetle verdi. İşlerine riayet ettiğin gibi sözlerine de riayet et. Sözlerin de amellerin cümlesinden olduğunu unutma. Ağzından çıkan her sözün mutlaka yanında gözcüler, kaydediciler vardır. allah Teala her şeyi bilir. Allah yolunda şehit olanlara ölü diyenleri yalancılıkla itham eder. Onlar, Ölü değil, diridir buyrulur. Şehit, insanda nur gibi bulunduğundan hak şehide kıymet vermiştir. Sözüne dikkat et. Allah, çirkin lakırdıların aşikare söylenmesini sevmez. Düzgün konuş. Mesela burç değişti, Yıldız şöyle oldu da yağmur yağdı diyenler, Allah'a küfür, yıldıza iman ettiler. Hadis-i şerifte, insanları yüzü koyun cehenneme sürükleyen, Dillerinin söylediği sözlerdir buyuruldu. Yine hadis-i şerifte, Bir adam Allah'ın gazabını celbeden bir kelime söyler. Ona da ehemmiyet vermez. Halbuki o kelime onu cehennemin yetmiş yıllık derinliklerine uçurur. Bir kimse de Allah'ın razı olacağı bir kelime söyler de onun götüreceği yeri bilmez. Halbuki o kelime ona yükseklerin yükseğine çıkarır buyuruldu. Kardeşini, hastaları ziyaret et. Onlarda ne ibret alınacak şeyler var. Aczini, Allah'a karşı fakrini düşün. Allah'ın lütfuyla sana bahşettiği sıhhatini ve o sıhhatle yapmış olduğun ibadetlerini Allah'ın sana bir hediyesi ihsanı bil ve şükret. Allah Teala hasta kolunun yanındadır. Hastaya dikkatle bak. O daima Allah'a sığınır. Doktor da baksa, ilaç da alsa şifayı Allah'tan bekler. Onun dili daima Allah ile beraberdir. Kalbi Allahu Teala'ya yönelik ve iltica halindedir. Hasta olan Allah'tan gafil olmaz. Allahu Zülcelal kıyamet gününde "Ey Adem oğlu, ben hasta oldum da beni ziyarete gelmedin." buyuracak. "Ya Rab, sen Rabul Aleminsin. Nasıl sizi ziyaret edebilirim?" deyince "Bilmiyor musun?" Falan kulum hastaydı, onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun. Yani, hastanın dili ve kalbi, Ya Şafii, diye diye feryat eder. Ey Ademoğlu, senden yemek istedim de yedirmedin. Ya Rabbi, sen Rabbu Aleminsin ben sana nasıl yemek yedirebilirim. Bilmiyor musun? Falan kulum senden yiyecek istediği de yedirmemiştin. Eğer ona yedirseydin onu benim yanımda bulurdun. Ey Adem oğlu senden su istedim. Bana su vermedin. Ya Rab sen Rabbu Aleminsin. Ben seni nasıl sularım bilmez misin falan kulum senden su istediydi de sen ona su vermemiştin eğer onu sulasaydın onu benim yanımda bulurdun Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular Allahu Teala Zatını kulu menziline koydu. Binaenaleyh, Allah'a huzur eden, Her halinde Allah'ı zikreden, Her yiyecek ve içecek isteyeni, Hak görür. Onun dileğini derhal, Elinden geliyorsa yerine getir, Sakın onu geri çevirme, Küçük görme. Hiçbir şey yoksa, Verecek bir şeyin kalmamışsa dahi ona tatlı dil, güler yüz ver. Senden yiyecek, içecek isteyen seni hak menziline çıkardı. Dikkat et! İsterken Allah adına ister onu, o halinde öyle konuşturan zatın hatırına eğer müsaitsen ver istediği her neyse i̇mam Hasan, i̇mam Hüseyin efendilerimizden sahil bir şey isterse, derhal vermek için güler yüzle karşılarlar ve meccanen ahirete muhtaç olduğumuz şeyleri götürmeye gelen aziz kardeşim diye taltif ederlermiş. Sen de onlardan ders al. Sakın kimseye zulmetme. Zulüm, insanı kıyamette, karanlıklar içerisinde bırakır. Zulüm, hak sahiplerine şu fani dünyada haklarını vermemektir. Sıkışmış birini görür de, onun sıkıntısını giderecek kudrette sende varsa, bil ki senin malında onun hakkı vardır. Onun haline artık yabancı değilsin. Bil ki onun sırrını, onun halini biliyor olman, hakkını vermen içindir. Vermezsen sorumlusun. Eğer gücün yoksa, mali kudretin yoksa, tatlı dille ona yardım etmek senin vazifendir. Senin için ona maddeten yardıma hiç imkan yoksa, o zaman en azından dua et ona. Sen bunu dahi yapamazsan zalimsin. Fakirleri, ihtiyaç sahiplerini kovma. Komşulara hediye vermek, açları doyurmak, Susuzları kandırmak, sulamak, çıplakları giydirmek, şaşurmuşları yola koymak, suçlu ve kabahatlileri affetmek dindir, dindarlıktır. Sen zenginsen mı? sen de Allah'ın fakirisin. Allah'ın alemlerde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bununla beraber duaları kabul eder. Muhtaç olanların ihtiyacını verir, zararlı şeyleri def eder, faydalı şeyleri ulaştırır. Sen de Allah'ından dileklerini yüz aklıyla isteyebilmek için, senden isteyene de hayır dememelisin. Kutsi hadiste, Şöyle buyruluyor. Ey kullarım! Zulmü nefsime haram kıldım. Kendi aranızda da haram kıldım. Artık kimseye zulmetmeyin. Kullarım! Hepiniz şaşırmıştınız. Yalnız benim hidayet nasip ettiğim kimseler müstesna. Benden hidayet isteyin ki, sizi hidayete ulaştırayım. Kullarım, hepiniz açsınız, yalnız benim doyurduklarım müstesna. Yiyeceklerinizi benden isteyin ki, sizi doyurayım. Kullarım, hepiniz çıplaksınız, yalnız benim giydirdiklerim müstesna. Benden giyinmeyi isteyin. Ben de sizi giydireyim. Kullarım, siz gece gündüz hatalar, suçlar işliyorsunuz. Ben günahlarınıza mağfiret ediyorum. Benden mağfiret isteyin ki sizi affedeyim, mağfiret edeyim. Bak, dikkat et. Hak Teâlâ bunların hepsini sen istemeden veriyor. Bununla beraber istemeni emrediyor ki isteğine icabet edip tekrar vermek için. Sen daha istemeden verdiğini Rahman ismi şerifinin tecelliyatı bil. İstedikten sonra vereceğini beyan buyurması da, ihtiyaçlarını daima Rabbinden istemeyi sana öğretmek için. İlmiyle amel etmeyen bir alimi görürsen, ilmine hürmeten yine ona karşı edepli davran. Çünkü ilim Allah'ın sanatıdır. Kötü huylarından dolayı ondan tamamen ayrılma. Allah'ın sevdiği şeylerin sende bulunmasına çalış. Böyle yaparsan Allah'ın sevgisine kavuşursun. Hiçbir zaman unutma ki insan sevdiğiyle beraberdir. Allah'ın sevdiği şeyler çoktur. Allah için süslenmek böyle bir ibadettir. Hele hele namaz için bu mutlaka lazımdır. Ey Adem oğulları, her namazda zinetlerinize alın emrine bir bak. Birisi "Ya Resulullah, ayaklarımın şu elbisemin güzel olması çok hoşuma gidiyor." dedi de peygamberimiz Allah cemildir, güzelleri sever buyurdu. Allah'ın süs olarak kullan için yarattığı şeyleri kim haram eder? Kimsenin haddi değildir. Bunlar niyete tabi, niyeti güzelse kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Allah'a karşı süslü bulunmak, en güzel bir haslettir. Cebrail aleyhisselam, çok vakit en güzel insan, Hazreti Dıhye suretinde gelmişti. Bunu bilmeyen, nefsinde tatbik etmeyen, birçok faziletlerden de mahrum kalır. Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu. Cenab-ı Hak, Musa aleyhisselama, bana hakkıyla şükret diye emretti. Musa aleyhisselam sordu, Ya Rabbi, sana hakkıyla nasıl şükür edebilirim? Ya Musa, nimeti benden görürsen, hakkıyla şükretmiş olursun buyurdu. Yani, bir insan, nimeti verene şükretmezse Allah'ın hususi muhabbetini kaçırmış olur. Birçok şeyden mahrum kalır. Mal ve servet sahiplerine bütün kalplerde meyil ve tazim vardır. Bazı işler mal ile kolaylaşır. Malı olan insan karşılıksız borç verebilir. İnsanlara sadaka verir, onların acılarını dindirmeye vesile olur. Sadaka verildi mi artık o kayıt altına alınmıştır. Karşılığı muhakkak verilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye muhtaç değilken dahi ahirette sana yeniden vermek için borç almaktadır kulum senden yiyecek istedim, vermedim derken Allah, kendini sahil menziline tenzil ediyor, hatırla. Allah'ın ne sadakana, ne malına, ne parana ihtiyacı yok. Kullarına bunları vermeni, paylaşmanı, onların dertlerine derman olmanı istiyor. Unutma. İnsanın içinde öyle gizli şeyler var ki insan kendini bilmez. Allah-ı Zülcelal zaman zaman onları meydana çıkarır. İnsan kendini bilmez. Doktora muayene olan insan kendini bende ne var diye doktora sorar. Halbuki nefsini bilen Rabbini bilir derler. Herkes nefsini bilmez. Halbuki nefs kendinin aynıdır. Allah o gizli hallerini çıkardıkça kendini bilmeye başlar. Yatağa yatmadan evvel mutlaka vitir namazını kıl. Çünkü uyuyan kimsenin ruhu kabz olunmuştur. Gelip gelmeyeceği belli değildir. Vitir namazını kılıp da yatarsan, Allah'ın sevdiği halde yattın. Zira Allah vitirdir, yani tektir. Vitri sever. Allah kendini sever. Seni kendi menziline tenzili ile inayetini ve muhabbetini isar etti. Sen de vitire riayet et. Aldığı şeylerde ve verdiği şeylerde Allahu Teala'yı hep düşün. Mal, evlat, üyal her ne ki alırsa senin sabrını denemek için sabret. Allah sabredenleri sever. Elinden çıkan her şeyin bir karşılığı vardır. Ama Allah korusun sen Rabbini bırakır, isyan edersen işte onun hiçbir geri dönüşü yoktur. Allah verdiği şeylerle de şükrünü imtihan eder. Şükret. Allah şükredenleri sever ve şükredenlere fazlasıyla verir. Aziz kardeşim, büyüklenme ve sakın böyle bir sevdaya düşme. Parmakla gösterilmeye, tanınmaya heves etme. Seni kimse tanımazsa tanımasın, Allah'ın seni bilmesi kafi. Eğer halk içinde bir mevki sahibi olmuşsan, bu Allah'ın bir lütfudur. Sana yakışan da tevazudur. Herkes gibi sen de topraktan yaratıldın. O toprak senin anandır. Anasına karşı kibirlenen asi olur. Anaya babaya isyan haramdır. Allah seni yükselttikçe sen küçül. Riyaset peşinde olma. Mevki icabı eğer çok hürmet görüyor, çok hizmet ediyorlarsa sen de o kadar Allah'a hizmet et, tevazu et. Ya bu hürmetler hep mevki ve rütbeyedir. Ne olur kalbimi değiştirme. Ayağımı sabit kıl. Kibirlenenlerden beni eyleme. Beni mağrur etme diye yalvar. Güzel huylu ol. Daima iyi huylarını göstermeye çalış. Kötülerden elinden geldiğince kaç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben iyi huyları tamamlamak için gönderildim, buyurdu. İyi huyunla herkesi memnun etmek mümkün değil, evet. Ama sen daima Allah ile sohbettesin, düşünsene. İnsanların seni görmesi, seni takdir etmesi için değil, Allah için yap, en karlı olan, sen ol. Herhangi bir musibete uğrarsan mahzun olma. Biz Allah'ın kuluyuz ve neticede Allah'ımıza döneceğiz de. Hazreti Ömer derdi ki, ''Hiçbir musibet görmedim. Mutlaka onda üç nimet olmasın.'' Biri, ''O musibet dinime gelmedi.'' İkincisi bu gelenden daha büyük bir imtihanım başıma gelseydi halim ne olurdu. Allahu Teala daha büyüğünden beni korudu ve üçüncüsü günahlarıma kefaret oldu. Müminin dünyada birçok musibetlere müptela olması onun kötü olduğu için değildir. Ta ki tertemiz ahirete göçsün. Dinine faydalı olan kimselerle arkadaş ol. İlmiyle, ameliyle, güzel huylarıyla seçilmiş kimselerin sohbetleri sana büyük fayda verir. Kur'an'ı okumayı unutma. Esmaül Hüsna'yı oku. Dostlarla beraber ol. Dostlarla beraber olamıyorsan, onlarla beraber olanlardan ol. Ağlayamıyorsan, ağlayanlarla beraber ol. İlim öğren, ilim öğret. İlim öğretemiyorsan, talebe ol. Talebe olamıyorsan, Onlara yardımcı ol, sakın bunların dışındakilerden olma. İnsanlara olduğu gibi, Allah'ın yarattığı tüm mahluka saygı duy, merhametli ol. Allah Celle Celaluhu, cümlemizi kibirden, nefsemizde baş başa kalmaktan, Korkup da şeriattan uzaklaşmaktan dinsiz olarak huzura gitmekten kul hakkıyla o huzura erişmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Allah celle celaluhu en büyüktür. Eşi benzeri orta yoktur. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem O'nun kulu, Resulü ve son elçisidir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.